Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah, assalamu ala El alıştırma. iki misali düşün. fil cümelin atiyeti ila ifalin menfiyetin. Sonra gelen cümlelerdeki fiilleri ifal fiilün çoğulu ifal fiiller demek. Gelen cümlelerdeki fiilleri menfi fiillere çevir. Menfi yani olumsuz fiillere çevir. Misalün evvel ketebe ahmedud derse. Ahmet dersi yazdı. Menfisi ma ketebe ahmedud derse. Mazi fiilin başından ma geçtiği zaman olum menfi hale dönüştür. olumsuz dönüştürürdü. Yazmadı. Muzari'nin başında da hangisini kullanacağız? yektubu ahmedud derse ahmed dersi yazar la, la yektubu ahmedud derse ahmed dersi yazmaz muzari fiilin başına aslında burada biraz e, kısır yapmış bunu muzari fiilin başına ma da geçer la da geçer eğer ma geçerse şimdiki, zaman. şimdiki zamanın karşılığı olumsuz fiil yapar la geçerse İstikbalin gelecek zamandakinin olumsuz şeklidir. Yazılacak. He. La yektubu Ahmedu derse ahmet dersi yazmayacak. Yazmıyor mu? Yazmayacak. Yazmaz. Yazma, yazmaz. Geniş zamanda yazmaz. Yazmaz. Yazmayacak ismini şimdiki zaman nasıl kullanılır? Yazmaz. Ma yektubu. Yazmaz. Ma hem mazininin hem muzarinin başına geçer. Mazininin başına geçtiği zaman onu bulunduğu zaman üzere Olumsuz yapar. Muzari film başına zaman Muzari fiilini iki zamana karşılıktı ya şimdiki zaman ve geniş zaman Ma geçerse Muzari fiilin başına onu şimdiki zamana hasleder. Ma yektubu yazmıyor olur. O asla yazmaz olmaz. La yektubu ise yazmıyor'a kullanılmaz. Yazmaz olur. Ma yektubu şimdi yazmıyor. La yektubu yazmaz. Hiç yazmaz yani. Gelecekte yazmaz ma da yazabilir ihtimal şu an yazmıyor şimdiki zamana mahsus olur o zaman fiil yazıyor mu yazmıyor yani, ikisi birden olanmadı değil mi la ma yektubu la orada virgülle ayrılır o zaman hayır manasına gelir yani fiili olumsuzda çeviren olumsuz edatı olmaz o, o bir süre. kelimedir la hayır la ma yektubu odaki la hayır manasında virgülle ayrılır zaten. Soru sorulduğunda hayır, la, ma gibi. Evet. Cevap yedirken, Hı -hı. Tabii. O zaman la olumsuzluk öneki değil de hayır manasına kelime olur. Mazi için değil mi? Hı -hı. Evet. Bir daha söyleyelim. Mazi fiili olumsuz olumlu bir cümle. Işte, olumsuz yapmak için baştan ma getirilir. Muzari bir fiili olumsuz yapmak için la da getirilir, ma da getirilir. La getirilirse fiil Geniş zaman için kullanılır. Geniş zaman olumsuz olur. Ma getirildi zaman şimdiki zaman olumsuz olur. Zaman Tercüme de, edelim. La yektubu yazmaz. Ma yektubu yazmıyor. Bunu not almanız iyi olur. Mazi filde la kullanılmaz. Yok, mazi filde la kullanılmaz. Hep sadece ma kullanır. Tek. Ama müzarede hem ma hem la kullanır. Evet. Bunu da örnek açıkladıktan sonra örneklere geçelim. Ene eşrebu şaye ben çayı içiyorum. Ben çayı içiyorum. Bunu içmiyorum nasıl diyeceğiz? Ene ma eşrebu şaye. Ma veya la eşrebu. la eşrebu içmem. Değil mi? La eşrebu Ene la eşrebu şaye ben çay içmem. Ma bu şu an çay içmiyorum. O da zaten yani el-an ile ifade edilir ki bundan dolayı biz burada la'yı kullanacağız, ma'yı kullanmayacağız. Eğer kayıtlayıcı şimdiki zamana kayıtlayıcı bir zaman varsa o zaman ma'yı kullanacağız. Muzarişin başına. Şimdi içmiyorum. Mesela ene eşrabu şayel-ane şimdi şu an deseydik o zaman ma'yı kullanacaktık, la'yı kullanmayacaktık. Geniş zaman için la'yı kullanıyoruz. La evet. La ibna kuretel galemil yevme Bugün futbol oynadık Oynamadık demek için Ma getirilir Ebi yezhebu İles sugu külle yevmin Babam her gün çarşıya gider Cümlesini Gitmez demek için La kullanılır Uhti tedrusu bil camiatı E hafisti suretenne ve meryem Bunu siz yapın İnşallah mesele anlaşıldıysa burada te sadece la mı kullanacağız hocam temmelilemsilat ya şey için hocam geniş zaman için yani şimdi bak geniş dedi, zaman olarak mı kullanacağız şey. bak az önce söyledim bana kulak vermiyorsunuz Hocam falan dedim. Not alandırdım, not alandırdım. ondan önce söyledim ama şimdiki zamana hasreden bir zaman varsa o zaman ma'yı kullanacağız yoksa geniş zaman ifade la'yı kullanacağız dedik evet burada da yeni bir kaide var Tammamen misalleri düşün. Summe ecib annel esiletilatiyeti müstamilen harfen istikbali. Sonra misalleri düşündükten sonra istikbal harfini yani gelecek zaman harfini kullanarak gelen soruları cevapla. İstikbal harfi sin'dir. Bir de sevfe kullanılır ama biz şu an parçada sin'i gördük. E, sin'i burada alıştırma zaten sin'i kullanacağız. Örneklere bakalım. Muzarı film başına geçmiş bir fethalı sin harfi. Se müdiru gaden Müdür yarın dönecek. Dönüyor veya döner. Sinden dolayı ecek acak iki aldı. Müdür yarın dön ecek. Se ezhebu ila Mekke'te Bağda usboyin Bir hafta sonra Mekke'ye gideceğim Ezhebu Gidiyorum veya giderim Yerine silden dolayı inşallah Se ezhebu, Gideceğim Allah dilerse Bir tane harf Bazen bunun yerine Sevfe de kullanılır Sevfe yera Kur'an-ı Kerim'de geldiği gibi Evet Nasıl ayetin başı? Sümme sevfete Değil mi? Kella evet. sümme Sevfe de kullanılır, sin de kullanılır. Sin yakın zaman içindir der bazı alimler. Sevfe uzak zaman içindir. Yakın gelecek için sin uzak gelecek için sevfe kullanılır derler. Yakın gelecek için yani bir hafta, on gün, bir ay için sin daha uzak vakitler için, seneler sonra için sevfe kullanılır veya çok daha uzak zamanlar için der. İki tane mi hocam? Bir sin ve sefene. Bunun fiil üzerinde anlam etkisi dışında başka bir etkisi olmaz. Yani fiile bir hareket etkisine bulunmaz. Hı. Se yer ciu. Sin varken ve sin yokkenki halinde hiçbir değişiklik yoktur fiilin yazımında. Sadece anlamda gelecek zamana ait yapar. Elif'te Yerciun Müdürü Gaden derse yarın döner anlamı mıdır? Yani S'yi getirmesek sadece Yerciun Müdürü Gaden zaman zarfı yarın zaman belirttiğim zaman Yarın, yarın döner. döner. Yarına döner kullanılmaz ki. Döner geniş zamanı için kullanılır. Yani geniş zamanı evet. bilmesedir ki yarın dönür, yarın gelir kilisinden bunlar. Ona benzer kullanılabilir mi diyor? Evet. O, o kullanılırsa döner geniş zamanı için. yarın çünkü bugün yani şimdiki zaman iki olan ı, yor ekini getiremiyoruz. Dönüyor. Döner. Diyorsun, evet. İkinci alıştırma Se ezhebu ilah onu okuduk. Üçüncü alıştırma Ezhebu ilel mel abikulle Mesain Her akşam oyun alanına giderim. Se ezhebu Hazel mesae İlel mektebeti bu akşam kütüphaneye gideceğim. Sin'in fiil üzerinde zaman e, kipini, gelecek zamanı hasretmesi dışında bir etkisi olmadı. hebu olduğu gibi yazıldı. yani. Sonra da gelen sorulara cevap ver demişti. Meta yercu'u ebu ke min de ya Aliyu Ey Ali baban Bağdat'tan ne zaman döner veya dönüyor? Seyyerci o bade usbu'in bir hafta sonra dönecek. Seyyerci. Bu harfin istikbal dediğimiz sin harfini kullanarak sorulara cevap vereceğiz. Sin harfi ne? sadece bu geniş zamanla şimdiki zaman fiilleri üzerinde kullanılıyor, değil mi? Muzari fiil diyoruz ona biz. Evet. Muzari fiilin başına gelir evet. Muzari fiilin başına gelen sin harfi o fiili müstakbel dediğimiz gelecek zamanı hasr eder. Seninle seyfe arasındaki sınır belirli midir? Yani üç günler sonra. Bilmiyorum. Yakın zaman, uzak zaman. Yakın gelecek, uzak gelecek zaman diye ayarlır. Eyne tezhebu hazel mesae. Bu akşam nereye gide gidiyorsun, gide gidersin? Eyne. Cevap. Eyne. Sezhebu. Sezhebu. Hazen mesae. Bun en son söyleyeceğim. Sa'az habu ila ile bi li'su bi. Hazen mesae. Hazen mesae. Bu akşam çarşıya gideceğim. Meta tektubu risalete ila ya Yunusu. Ey Yunus, annene ne zaman mektup yazıyorsun? ektubu, ektubu, se ektubu bade galilin inşallah az sonra yazacağım yani. veya kaden, yani. veya bade usboyin azalıyor, bugün yazacağım öğleden sonra bade e, veya elbarihata bu gece yazacağım gibi tamam tamam no. <gülüyor> Diğer cümleleri okuyayım. eğer aynı şekilde gelmiş. Mesai oluyor ya hani akşam çalışmalarından genelde mesai, mesai, he. Mesai akşam demek. Mesai de ilave yapılan çalışmalara denir ama genelde akşam için kullanılır değil mi mesai? mesai. <gülüyor> Anlaşıldı mı? Bir örnek Anlaşıldı. daha yapalım mı? Gerek yoksa inşallah çalışalım o. Ben okuyayım soruları geçeyim. Meta onu okuduk. Meta tağsilus seyyarete ya veledu ey çocuk otomobili ne zaman yakıyorsun Meta tez hebu ilel hallaq ya hşamu Eyhşam berbere ne zaman gidiyorsun fiye hattatin tenzilu ya ehi ey kardeşim e, hangi durakta iniyorsun Okra el misale Mahattatullah. <gülüyor> <gülüyor> İqrail misale, misale oku. Ben de misal, siz de mi? Hı hı. Kim misaleyin olması lazım? O doğru çünkü iki tane misal var. Ee, İqrail misaleni kim misale oku? Tüm mektup mudarih al latiyeti ala grarihi. Sonra gelen fiillerin masalarını, mudarim dedim özür Masadera, masadera, masalarını onun benzer üzere yaz. Sun mektub masadiru'l al ef'ali. Fiillerin mastarlarını ana onun benzer üzere yaz. Mesadiran yani mı? Mesadir Mesadira, Mesadira, evet. Mesadir. Çünkü mesadir evet. Çünkü mef'ul oktobun mef'ulü değil. El madi, el mudari'u el mastar. Masadira el maslarının cemisi dehale yedhulü duhulün bazı fiillerin masları fuulun ve gelir her fiilin değil bazı fiillerin fiillerin nasıl hangi baptan geldiğini ezberlememiz veya sözüze bakmamız gerekiyorsa yani simai ise maslarlarını da olarak biliriz onu da ezberleyerek buluruz yani onun bir formülü yok yani şu baptan gelen ma mastarı bu olur diye bir formülü yok. Ondan dolayı bu sözlüklerde muzari fiilindeki aynel fiilin hareketsi yazıldığı gibi hemen devamında mastarı da yazar. Aynı mastarı da muzari gibi geliyor. Tam şey olarak yani. Muzari'ye benziyor yani mastarlar. Muzari fiiline. Mazi fiilin mastarı muzariyeye benziyor aynel. Yani. Nasıl yani? Mesela burada görmüş ya, yedhulü, duhulü, rakiber, yer kebu. Tamam. Yer mesela, yani, böyle, bu. mesela. Kubul, kubul. Olar mazdar ya benziyorsunuz. Muzurun diye der, onu <gülüyor> o mazdar. Hmm. Mazdar şeydeki, duhul, fuul, çıkış, fuul ve üzere var ya onlar. Evet, Üçüncüler. Şimdi de. mesela, dehale yedhulü şeklinde gelen her fiilin mastarı duhulün niye gelmez? Mesela bir örnek verelim. Fealeye ulu Ketebe yektubu'nun ki ketbun mesela. Ketebe yektubu'nun ki ketbun diye gelir. Kutubun niye gelmez. Anlatabildim mi? Yani mesela <gülüyor> hangi vaptan? Birinci vaptan. Birinci vaptan gelen her fiilin masları füulün mevzun gelmez. Değişir. Simai deriz buna. Onu yani Arab Heh, Nasıl kullanmışsa onu öyle şey yapacağız. Evet. Ya ezberleyeceğiz ya sözcükten bakacağız. Hı. Aynı muzariye baktığımızda mastarında sütte var. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Dehale yedhulu duhulun. Haraca yahrucu khurucun. Celese yedisu. Rakibe yerkebu Bu secede yedisu. Rakibe yerke. Sayde yedsu veya nezale yenzilu lakhir. Bunlar bu okuduğumuz fiillerin içerisinde anlamı dümlediniz belki sayde vardır. Saydeyes adı tırmanmak demek. Tırmandı. De, Yüksek bir yere daha işte benzeri yerlere tırmanmak. De, zaten. Evet. Rakâ, secde, rakibe bunları biliyorsunuz. Burada bahsi geçen sekiz fiilin masları fuulün ve yani, Ama bunlara benzeyen bablarda yani bunlarla aynı babta gelen fiillerin masları Boolean ve gelir diyemiyoruz. O simayidir, işletmeye dayalıdır. Arap nasıl kullanırsa, onlar nasıl duyduysak öyle alır, kabul eder, ezberleriz. İsrail cümleler <gülüyor> atiye te ayinilme sadir al varde fiha. Gelen cümleleri oku ve onda bulunan mastarları ayırt, et, tayin et. Aşağıda örnekler var. Onların içerisinde mastarlar var. O mastarları ayıracağız. Basit bir alıştırma. lihâdîl hafileti bâbâni Bu otobüsün iki kapısı vardır. Hâdâ lidduhûlî ve zâke lil hrûci Bu giriş içindir. O çıkış içindir. Mastar iki ifade edilir. Bir mekmak bir de ış iş diye. Girmek, çıkmak, giriş, çıkış. Türkçemizde de biliyorsunuz. Daha çok metmek kullanılır da. Ma ter Ne yapacağız? Burada maslarların ayırt edeceğiz. Bir şekilde işte şudur diyeceğiz. Altını üstünü çizeceğiz. Ma ter racülü bade minel hacci Adam hacdan dönüşünden sonra öldü. Mater. ter. mut mevt. Mevta diyoruz yani hani. Mevt'in çoğuluğu يدخل erkek öğrenciler öğretmenin girişinden 5 dakika önce sınıfa girdi giriyor veya girer ve onun çıkışından çıkmasından sonra çıkarlar Yet hulüden, hulüden sonra cem fail açıkça zikredildiği için fiil müfres sigayla geldi. İkinci cümlede neden sonra fail zikredilmediği için o failin cinsini ve adedini ifadeler tarzı cem sigayla geldi. Ona dikkat ediyoruz. Hulü ve hurucu şey, Evet. tabibu Doktor bize dedi ki el culusu huna meal maridi memnu'un. Burada hastayla beraber culus, oturmak memnu'un, yasaktır. Men olmuş, yasaktır. Memnu'un bu kelime çok kullanılır. Yasak. Men, engellenmiş manasına kullanılır. Memnun is mef'ul zaten. Menayem o? mani'un memnun. Engelleyen, engellenen. Es-su'udu alel cebeli sa'bun ve nuzulü minhu sehlun. Evet, dağa tırmanış zordur ve ondan iniş kolaydır. Uhibbu rukubel hayli. Ata binmeyi seviyorum. Rukubel hayl. Atın binmesini ata binmeyi seviyorum. Gal <gâle> hamidun libnihi yâsirin. Hamid oğlu Yasir'e dedi ki hebu ile suğî bade rucû ike minel medreseti. Ben senin okuldan dönüşünden sonra çarşıya gideceğim. Hem e, harfi istikbal kullanıldı hem de maslar kullanıldı. Bu cümlelerde geçen master'ları ayırt edeceğiz, işaretleyeceğiz bir şekilde. Sadece altını çiziyorlar. Altını çiz, üstünü çiz. üstünü çizmeyi tercih ederim. Sen neresini siz dersin, Evet. Şeyh Halibani der ki, bir şeyin altını çizmek, ehl-i kitabın usuldür. Üstünü çizmek, Müslümanlar onlara muhalefet ettiği için üstü çizilir demiş, der. Altını mı çiziyorlarmış? Tamam kalın Şu Arap baskısı Musaflarda da secde ayetlerinin üzeri çizilmiştir. Altı çizilmemiştir. Yanına secde yazar. Aynı zamanda o secde kelimelerinin üstü çizilir. Misalleri düşün. Sümme ecip anil esileti Müstamilen emma. Burada gene parçada geçen ve üzerinde durması gereken yeni bir kayıt bahsetti. Miselleri düşün sonra emmayı kullanıcı olarak soruları cevapla. Eine teskunune. Nerede oturuyorsunuz? Yani ikamet ediyorsunuz manasına oturuyorsunuz. Yoksa culuz manasına değil. Oturmak manasına değil. İskan olma, ikamet etme. İhvetî yeskunûne fi mehâci'il camiyati, Erkek kardeşlerim üniversitenin pansiyonunda kalıyorlar. Emma'ene fe eskunu me'a garibin li Bana gelince ben akrabalarından birisiyle beraber kalıyorum. Alıştırmasında kapıyı açabilir miyim? size olur biraz sensin. <gülüyor> Emmaya cezmetmeyen şart edatı denir. Cezmetmeyen yani sonunu cezim, sukun yapmayan şart edat denir. Şart edatları cezmeden ve cezmetmeyen diye iki kısma ayrılır. Şart edatı. Bunları yazıyorsunuz tahmin ediyorum. Veya yazmanızı umuyorum. Emmaya cezmetmeyen şart edat denir. Hocam Evet. Cezmetmeyen şart edattır dedik. Bunun cevabında daha mutlaka bir F gelir. F harfi gelir. Cevabında F gelir. Ve bu cevap bu cevap müptedanın değil de haberin başında gelir. Yazdırmayayım da. Evet. Emma, bakın emma cezmetmeye şart edattır dedik. Ve mutlaka cevabı emma'nın cevabı bir isim cümlesi olur. İsim cümlesi her zaman F ise emma'nın cevabının başına gelir. Ancak mübtedanın başına değil haberin başına gelir. Örnekleyelim şimdi. Emma ene fe eskunü ma garibin ni cümlesi. Burada emma cezmetmeye şart edatı. Ene ile başlayan cümle ise onun cevabıdır. Ve isim cümlesi bakın Ene ile başladı. İsim cümlesidir. Fe ise emmanın cevabına gelen fe ise isim cümlesinin müptedasında değil de haberin başına gelir. Feene eskunu demedik. Ene konu dedik. Orada Ene müpteda eskunu ile başlayan cümle nedir? Haberdir. F ise nereden geldi? Müptelanın değildi. Haberin başına geldi. Bana gelince ben akrabalarından birisiyle beraber oturuyorum. İkinci bir örnek daha verelim. E taaruful inglizin yete vel fransiy yete Ceden ya Hamidu. Ey Hamid sen İngilizce ve Fransızca iyi bir şekilde biliyor musun? Cevap Emmel inglizin yetü. Emmai kullandık. El inkliziyyet el, el inkiziyet diye gelen cümle en mannedir. Cevabıdır. Ama fe müptedanın başına değil de el inkiziyet, el inkiziyet, mübteda eee arifuha jayiden cümlesi ise onun haberidir. Müptedanın haberidir. Fe ise haberin başında geldi. Bunu bilmiyorum. Haber. Değil mi? Haberin Evet. Görülür. El <gülüyor> inkliziyyet İngilizceye gelince fe arifuha jayiden ben onu iyi bir şekilde biliyorum. Neyi? İngilizceyi. Fe arifu. Fel inkliziyet demedik de fe arifu. İngilizceden sonra kullanmak. fe. İşte fe budur. Fe emma'nın cevabına gelir. Ancak müktedayatlar haberin başında gelir. Ve emmel fransiyyeti federes tuha gable senevatin velakin ni nesituhelane Fransızcaya gelince emma onun cevabı elf Fransiyelde başlayan cümledir. Cevabında F gelirdi. F mükteda yaptılar gelir. Haberin başında Fransızcaya gelince, ders tuha demedik de Federestuha. tuha. Ben onu okudum yani Fransız dilini okudum. Kâblesi nevatın. Seneler önce. Ancak ben onu şimdi unuttum. Velakinni fakat ben nesi tuha onu unuttum elhami şimdi. emma fa, bir şey fe devamı bir tane daha örnek bi kem hazel kitabu ve hazihil mecelletu bu kitap ve bu dergi kaçadır? iki şeyi sorduk onları şuna gelince şu buna gelince bu diye ayıracak iki şeyi sorduk İngilizce ve Fransızca şuna gelince şu buna gelince diye ayırdı böyle ayırma durumu izap ettiğinde emma'yı kullanıyoruz emma'yı kullanmayı anladınız iki şeyden veya daha fazla şeyden bahsedileceğiz zaman emma kullanır. Tek bir dem tek bir şeyden bahsetmemiz gerekiyor. Sen emma'yı kullanmayız. Çünkü mesela kitaba gelince diyor. Heh. Falan ceyve flancay. Ahmet ve Mehmet'i gördün mü? Ahmet'e gelince gördüm, Mehmet'e gelince dün gördüydüm. Mesela. Kitabı, bu kitabın ve bu de bu kitap ve bu defter kaçadır sorusun cevabı kitaba gelince. Kitap şudur, defter gelince defter şudur diyecek. Emel kitabu fehu ve bir aşeretir yalin, bir aşeretir yalnatta. Kitaba gelince o 10 rialdir ve emel mecelle tu fehie bir <gülüyor> selasetir yalatin. Dergiye gelince o da 3 realdir. Niye hüvenin başına gelmiş? Hüvey şey kimin Ve kitaba gider de el kitabu Hüvey ve oradaki Hüveye ya. E, şen zamiri denir. O da haberdir. Hmm. El kitab-ı mükteda Hüveyle başlayan ikinci cümle onun haberidir. Hmm. Falancaya gelince o. Demek ki. Anlaşıldı inşallah. Sor, sorulara bakalım. Uygulaması kolay. Eynel müsteşfa ve eynel mektabul beri'it. Hastane ve postane nerede? İki şeyi sorduk. Cevap nasıl olacak? Hastaneye gelince şurada, postaneye gelince şurada olacak. Değil embe mi? Embel müsteşfâ, embe -müsteşfâ fehüve fe fe emâme zâkel mescidi o mescidin önündedir. Ve emmel ve emma mektabul berid. postaneye gelince fehüve fehüve Nerede? Garibun minessuğu. Çarşıya yakındır. Anlaşıldı mı? İkincisinde fiyeyi kullandık mı? Tabii. Yani, fehube dedik ya. Doğru. Başta. Emma mektebul beriydi fehube. Tamam. Evet. Fiyeyi külliyetin Yedrusu Hamidun ve Osmanu. Hamid ve Osman hangi fakültede okuyor? İki tane soru. Soruda daha doğrusu cevabı verilmesi gereken iki tane kişi var veya nesne var. Bu soruda iki kişi yukarıdakinde iki nesne vardı. O zaman cevap emma ile gelecek. Emma Hamidun, hamidun fehu nedir cevap? Fi yedrusu veya yedrusu. Hüve'yi de kullanmayabiliriz. Lek fiil söyleyebiliriz. Feyedrusu 7'liiyetin 3. ise evet. Ticaret. Ve emma Osmanu feyedrusu Feyedrusu, feyedrusu Fe yed usta diyebiliriz. Fî külliyetü tıbbi. Eyni zehebe ebuke ve ehuke Baban ve erkek kardeşin Nereye gitti sorusunun cevabını size bırakalım. Teammel lemsiretel atiyete Gelen misalleri düşün. Câ e ehi min Mekke'te Erkek kardeşim Mekke'den geldi. Erkek kardeşim değil de erkek kardeşlerimden birisi Mekke'den geldi demek için caa'e min Mekke'te. Hani gariibun li diyordu ya. Gariibun li diyordu. Me gariibun daha doğrusu Onun açılımı şimdi. Çoğul olandan bir tanesiyle. Çoğul onlardan bir tanesiyle. Câ'e ehunli min mekkete Ehunli'nin açılımı parantez içerisinde Ehadu ihveti Kardeşlerimden birisi Ehunli'nin açılımı nedir? Ehadu ihveti Erkek kardeşlerinden birisi Bu iki şekilde ifade edilir Ehadu <Gülüş> ihveti de denir Ehunli de denir Bunu ezberleyeceğiz İkinci cümle: Zehebt şey özür dilerim. Zehebtu li ziyareti sadiqi. Arkadaşımın ziyaretine gittim. ile arkadaşlarımdan birinin ziyaretine gittim farklı ifade edilir. Nasıl denir o? Zehebtu li ziyareti sadiqim li. Sadiqın li. Yani Ehadu istiqai yani, sadiqın li Es, ehadu İstigol, es, yani. estigai Çoğul. li evet. le ziyareti ehadi estigai zahvet terkine sokacak olursak buna da çoğullardan birisi artık hangi kelime kullanmışsa onun çoğullarından birisi man, manası verilir eskun ve garibi akrabamla beraber oturuyorum, ikamet ediyorum Eskunlar. es Mea li. Evet, akrabalarımdan birisiyle beraber oturuyorum. Birisi. Mea qariiben li'nin açılımı Mea ehadi akraba akrabai e'lail Ak, akraba'i Akrabalarımdan birisi. İki şekilde ifade edilebilir. Ama bu daha kullanımı yaygın olan bir ifadedir. yani tek kardeşi varmış Bir kardeşim var. He. A başka kardeşi yokmuş onun. çoğulsa ben onlardan birisini kastedeceksen ifade edeceksin. E hun diye Güzel. Veya kalemlerim var. İşte kalemlerimden birisini hediye ettim veya aldım. Değil mi? anlamamıştık mesela akrabasından biri de şu açılıma görünce mesela akrabalarından birini tanıyorum. Evet. Yani tabii birinin gerçekten ötü yerleması lazım. Efendim? İyi bilmesi lazım. Arapça'ya çok iyi bilmesi lazım. Evet. El-Kerim ve Cedid et, yeni kelimeler Derese Yedrus'u ders. ders yaptı veya okudu. Okudu bir yerde okumak da bununla ifade edilir. Sekeneyeskunu iskan etti, oturdu, ikamet etti. Şeker Ayaşkuru Bakın nasıl ezberlenmesi gerektiğini söylemiştim size burada evet. da gelmeye başladı. Mazi ve muzayis beraber geliyor. Şeker Ayaşkuru şükür etti, Teşekkür etti içinde kullanılır nezele yenzilu indi ve hasa yebhasu ansız ansız araştırma inceleme teferruatını an ile kullandığınız zaman aradı <gülüyor> araştırdı yani soruşturdu baktı sağ sola neyi seçti aradı geç kaldım dedim biraz biraz kaleyim tıkayayım ve hasa yebhasu araştırma inceleme incele ince araştırma yes adu Tırmandı. Tırmandı Daha yüksek bir yere Arafe yarifu bildi. Öğrendi bildi Öğrenmek de bu kelime ifade edilir Mateye mutu Öldü. Öldü Nesitu Unuttu. Unuttum Nesiye yensa Bunun çekimi nesitu Keteptu gibi unuttum, mu? unuttum mazifi Unuttum ben unuttum Mesim. Nesitu keteptu gibi yani müfret müzekker veya menescin mütekellim silik ha. Nesiye <gülüyor> <gülüyor> dinleyememiştim. Külen dolayısıyla. Nesiye dersen unuttun. Nesiye dersen unuttunuz. Nesiye ti dersen sen unuttun. Ya, Bayan. Genelde yani bir şey. Yani <gülüyor> fiiller genelde üçüncü tekil. Şu şeyle geçtiği alıştırmalarda nesiye tuha dedi ya. On yeni kelimesi bu. Nesiye yensa mazisi muzaresi. Nesiye yensa. ''Garibun cemuhu akraba u akraba akraba diye bizim dilimize girmiş zaten yakın manasına gelir. Unvanun cemuhu anavi adres. Bitaqatun cemuhu cemha bitaqatun kartvizit. Mahattatun cemuha mahattatun istasyon, istasyon durak. durak. Savbun cemuhu siyabun evet. Nam. Ben sana hiç yavaş gidiyorsun değil mi Abdullah Demen lazım yavaş. Peki gidiyor. yavaş gidiyorsun Abdullah Hızlan biraz. Resaletun cemuhar resailu. Mektup. mektup. Mesele. Mesele mektup. Küçük yazı için yapılan daha çok mektup. Hallaun cemuhu halauna. Gazici demek. Kazıyıcı. Kafayı kazıyan yani. Şeyle karışabiliyor Hala. Nasıl? <gülüyor> ne mi diyeceğiz? Kazıcı mı diyeceğiz? Ne dersen de. Yani. <gülüyor> yani tam manası kazıyan demek. Ama bu kısaltırsa da olur. Berber, kuaför diye bir ismi de. Tras çapan yani. <gülüyor> Mustafa'nın. Sağ ol hocam. Evet. Mustafa'nın küçüğü. Sağ ol hocam. Saydaliyetin eczane eruzun pirinç Gadimun. Şey, Gadimun gelen bir sonraki yani haylun cemuhu kuyulun parçada at için kullandık ama kibir manasında kullanılmıyor kibir manasında kibir. kibir haylun kuyulun at hisan yani hisan Hı? Parantez, Parantez içinde değil, değil. şöyle şey kibir Aynı asnada gelir. Bilmeniz gerek yazın. Aynı şeyden mi gelir Aynı şeyden mi gelir ki?